Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gürkan Sarıgül'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler dan desonam Emre Dağtaşoğlu Orzuhal eyledim Babırzaya Babırzaya Dolaştırma beni Verme ceza Ağlıyım takdirin hükmü kazaya Hükmü kazaya vasıl hal Sultana sultanaya Bağlıyım takdiri, hükmü kazaya, hükmü kazaya, bas bu haleyle Sultanaya yazdı. Baştım cihanı beyhudeyerde, beyhudeyerde. Hekimler çare yok dedi bu derde. özüm topraktadır yüzlerim yerde yüzlerim yerde sadakat yoluyla ikraraya Gözüm turaptadır Yüzlerim yerde Yüzlerim yerde Sadakat yoluyla İkrara yazdır Yazdım yazıyı posta almıyor, irtibat kesilmiş, dostlar bilmiyor. Tabi bir rahmandan. İmdat gelmiyor imdat gelmiyor rahı adaletli hünkar yazdı Burhaniyen bahar Olmadı kışım Olmadı kışım Ummana döküldü Akıyor yaşım hasretim sizlere işidin sesim işidin sesim bir şikvadır şey halim kübraya Hasretim sizlere İşidin sesim İşidin sesim bir şey vardır halim Kübra yaya Düm Açık dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Erdal Erzincan'dan dinlediğimiz bir uzun havayla başladık. Onun Beş Bağlama Konserleri isimli albümünden çaldım sizlere bu uzun havayı. Uzun Hava'nın sözleri Burhani'ye aitti. Müzik Hacı Bayrak tarafından yapılmış. Dolayısıyla bir Kayseri Sarıs Türküsü olduğunu söyleyebiliriz. Burhani mahlasını taşıyan... Çok sayıda şair varmış halk müziği geleneğinde. Sinoplu, Karslı, Erzincanlı ve Bayburtlu Burhaniler var. Ama bu türküde mahlasını duyduğumuz Burhani, yoğunluklu olarak Maraş bölgesinde yaşayan Sinemilli aşiretinden bir şairmiş. Dolayısıyla halk müziği literatüründeki diğer Burhanilerden farklı bir şair bu. Şimdi sıradaki türküyü dinlemeden önce, Az önce dinlediğimiz uzun havanın ilk kıtasıyla ilgili bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Şöyle ki, ''Arzu hale eyledim bab rızaya, dolaştırma beni, verme cezaya, bağlıyım takdiri, hükmü kazaya, vasfı halımdır, sultana yazdım.'' dizeleriyle başlıyor türkü. Burada ''Arzu hale eyledim bab rızaya'' derken rıza kapısından bahsediyor. Yani rıza makamını kesbetmek istiyor. Çünkü hemen peşinden dolaştırma beni verme cezaya. Yani daha bunun için seyri sülukumu uzatma demek istemiş kanımca. Hemen ardından da bağlıyım takdiri hükmü kazaya dizesi geliyor. Zira rıza makamına erebilmek için hükmü kazaya bağlı olmak ve başınıza gelebilecek her şeye rıza göstermek onu hoş karşılamak gerek. Dolayısıyla bir hassada arzuhal eyledim babı rızaya ve bağlayayım takdiri hükmü kazaya dizeleri. Burada anlatılmak istenenin rıza makamı olduğunu, yani o makama ulaşmak istediğini bu şiiri yazan kişinin anlatıyor. En azından benim yorumum o yönde ve bunu sizlerle paylaşmadan geçmek istemedim. Şimdi sırada Mercan Erzincan'dan dinleyeceğimiz bir türkü var. Bir albüm kaydı değil bu. Türkünün sözleri Şah Hatayi'ye ait ve Aziz dededen derlenmiş. Şayet bildiğimiz Aziz Dede ise bir Adıyaman türküsü bu. Şimdi Mercan Erzincan'dan dinleyeceğimiz bu Hatayi türküsünün ismi ise Kalsın Gönül Yol Kalmasın. Altyazı <gülüyor> Sırada sözleri hem Pir Sultan Abdal'a hem Hatayi'ye isnat edilen bir türkü var. Kitaplarım yanımda değil, birkaç hafta evden uzakta olacağım için kitabi bilgiler aktaramayacağım sizlere zaman zaman. Pir Sultan Abdal ve Hatayi'nin şiirlerinin toplandığı kitaplara bu yüzden bakma şansım yok, hepsi evde. Dolayısıyla bu şiirin hangisine ait olduğunu bilmiyorum. Hatta ikisine de ait olmayabilir çünkü... Bildiğiniz üzere Hatayi ve Pir Sultan gibi ulu addedilen, değer verilen şairlere aslında onların yazmadığı şiirler isnat edilebiliyor. Bu çok yaygın bir şey. Özellikle türkü olarak okunan şiirlerde sıkça karşımıza çıkan bir durum. Dolayısıyla Hatayi'ye mi Pir Sultan Abdala mı ait? Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Üslup'ta da tam olarak Pir Sultan'a aittir diyebileceğimiz noktalar var. Aslında Pir Sultan'a değil de Hatayi'ye ait olması daha muhtemeldir. Kanısını doğuran yanları da var şiirin. O yüzden de edebi bir tahlille de sonuca varamıyoruz. Sadece bu duruma dikkatinizi çekmekle yetineceğim. Bu türküyü besteleyen ise Muhlis Akarsu. Muhlis Akarsu'yu da rahmetle analım. Yezide bir kez daha lanet edelim bu vesileyle. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt bir albüm kaydı değil. Onur Kocamaz'ın sosyal medyadaki hesaplarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz bu icraya. Şimdi Onur Kocamaz'dan dinliyoruz. Sefasına cefasına dayandım. Diğer adıyla gelmesin ey dostu. Cefasına dayandım Efendi. Bu cefaya dayanmayan gelmesin Efendi. Renkine hem boyasına boyan Altyazı Ooh. Yandım ayin deniştim efendi, nice canlar ile dıdar görüştüm efendi, muhabbet. Edin. Diledim candan, seviştim efendim tabiri. Küfür sayan gelmesin ey dost, gelmesin ey dost, gelmesin ey dost, gelmesin ey dost. Ey dost, gelmesin ey dost gelmesin ey dost, gelmesin ey dost Önünde karası olan gelmesin ey dost gelmesin ey dost. Ey dur, ey Sırada yine Onur Kocamaz'ın icrasından ama bu sefer onun Olida isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Bu türkü sözleri Pir Sultan Abdal'a ait olan ve çok çeşitli bestelerle farklı formlarda icra edilen bir türkü. Daha doğrusu bir nefes. Hatta klasik Türk müziği sanatçıları da ilahi olarak icra edebiliyorlar bunu zaman zaman. Dolayısıyla yaygınca biliniyor ve repertuarda herhangi bir yöreye has değil. Çok sevilmesi, yaygınca icra edilmesi, çeşitli bestelerinin olması bunda bir etkendir elbette. Ve bu da Az önceki anonslardan birinde, hatta ilk anonsta bahsettiğim rıza kapısıyla ilgili, önceki yıllarda uzun uzun üzerinde durmuştum, bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi dizesi, rıza makamının zorluklarına işaret ediyor. Çünkü ilk anonsta da belirttiğim üzere, hükmü kazaya bağlı olmak gerek, başınıza kötü şeyler geldiğinde bile buna Rıza gösterebilmek gerek. Dolayısıyla bunun konusuyla ilk dinlediğimiz uzun havanın konusu arasında örtüşen yanlar var. Şimdi Onur Kocamaz'dan dinliyoruz. Güzel aşık çevrimizi çekemezsin demedim mi? Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim mi Bu Bir Rıza Lokmasıdır Yiyemezsin Demedim mi Yiyemezsin Demedim mi Demedim mi Duz Demedim mi Demedim mi Şah Demedim mi Yiyemezsin demedim mi? Yiyemezsin demedim mi? Yemeyenler Kalırna açar gözlerinden kanlar saçar bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi duymasın demedim mi demedim mi doz demedim mi demedim mi şah demedim mi Duyamazsın demedim mi, duyamazsın demedim mi? kalım meydan yerine erelim alışrına canı baştan ak yoluna koyamazsın demedim mi koyamazsın demedim mi demedim mi dost demedim mi demedim mi şah demedim mi Koyamazsın demedim mi? Koyamazsın demedim mi? Bak şu aşığı ğın haline ne gelse söyler diline küfrü imanının yoluna sayamazsın demedim mi sayamazsın demedim mi demedim mi dost demedim mi demedim mi şah demedim mi Sayamazsın demedim, mi? sayamazsın demedim. Mi? Bir sultana. Şahımız Hakk'a ulaşır rahımız On iki imam Katarımız Uyamazsın demedim mi Uyamazsın demedim mi Demedim mi Duz demedim mi Demedim mi Şah demedim mi Uyamazsın demedim mi? Uyamazsın demedim mi? Şimdi de sırada Söz ve Müziği Erdal Erzincan'a ait olan bir türkü var. Gerçekten çok güzel bir türkü yapmış Erdal Erzincan. Haddim değil ama tebrik ediyorum kendisini. Beş Bağlama Konserleri isimli albümden. Dinleteceğim sizlere şimdi bu türküyü. Önceki aylarda ve haftalarda başka bir albümden dinlemiştik. Ama burada yeniden icra etmiş. Hatta bu türkünün eşiyle de çalıp söylediği bir kaydı var. Dolayısıyla üç farklı kayıttan söz edebiliriz. Ve bu üç kaydı dayan yana koyduğunuzda bambaşka yorumlar olduğunu fark ediyorsunuz. Önceki yıllarda çokça üzerinde dururdum. Artık kabak tadı vermemek için pek söylemiyorum ama yorum yapıyorum, yorumluyorum diye türkülerin orasını burasını çekiştiren, hırpalayan insanların o üç kaydı açıp ard arda dinlemesi lazım ki yorum nasıl oluyormuş anlasınlar. Zira her okunduğunda farklı okunur. İşte bir türkü her defasında aynı okunamaz gibi argümanlarla saçmalıklarına Kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Elbette ki her türkü her seferinde aynı icra edilemez. Ki bu aslında sözlü kültürle ilgili çok başka bir şey. Yani 3 dakikalık türkülerden ziyade destanlarla ilgili bir husustur. Daha teorik bir mesele. Şimdi sözlü kültür konuşmanın bir alemi yok. Her defasında bambaşka okunur dendiği şey başka duygular aktarabilecek yorumları yapabilmektir kanımca. İşte bu da Erdal Erzincan'ın bahsettiğim üç farklı icrasında mevcut. Buna başka örnekler de vermiştim. Örneğin Neşet Ertaş'ın Neredesin Sen isimli türküyü çalıp söylediği farklı kayıtları ard arda dinlerseniz yorumun ne olması gerektiğini daha net görebilirsiniz demiştim. Bu açıdan da aynı türkünün aynı sanatçı tarafından farklı farklı icra edilerek kaydedilmesi bence çok kıymetli. Bu nedenlerle bu kaydı Sizlerle severek paylaşıyorum. Türküde çok sevdiğim bir türkü olduğu için heyecanım ikiye katlanıyor. Umarım severek dinlersiniz. Şimdi Erdal Erzincan'ın kendisinden dinliyoruz. Süremez dostun izini. Müzik Süremez dostun izini Öyüdüm pirden almaya Süremez dostun izini Öyüdüm pirden almaya Bilemez aşkın közünü Yarayı yardan almaya Bilemez aşkın közünü Yarayı yardan al Sırını dile çevirir, dostunu ele çevirir, sırını dile çevirir, altını pula çevirir, karını terden almayayım, altını pula. Çevir karın terden al Bülbül ise bulur gülü, yakın eder rah yolu. Bülbül ise bulur gülü, yakın eder rah yolu. Dillerinden döker balı, fikrin şehrden mı Dillerinden döker balığı fikrin işerden almayı. Evet. Yine Mercan Erzincan'dan bir türkü dinleyeceğiz. Bu türkü daha doğrusu değiş Tokat Almus yöresine ait Almus'un Akarçay köyünden derlenmiş. Kaynak kişi Aşık Hüseyin, derleyen ise Erdal Erzincan. Bu türkünün derlendiği köy bizim köye 10-15 kilometre mesafede. O yüzden ayrıca severek dinliyorum. Sözleriyle ilgili yorumlarımı bilhassa da nakarat kısımlarıyla ilgili Elif'in hecesi var, Gündüz'ün gecesi var ya da bazı yerlerde Elif'in hecesinden, Gündüz'ün gecesinden diye başlayan nakarat kısmı ile ilgili yorumlarımı uzun uzun aktarmıştım. Sıradan bir kıta değil o. Dikkatle dinlemenizi rica edeceğim. Ve yorumlarımı tekrar aktarmadan sadece dikkat çekmekle yetineceğim bu hususa. Şimdi Mercan Erzincan'dan dinliyoruz. Nasip olur Amasya'ya varırsan. Haber getir Pir'imden Hublar şahı hamdüllahı görürsen Var git turnam haber getir Pir'imden Akülüm ah gülüm canım canım canım Elif'in hecesinden Gözün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden Var git durna, haber getir pirimden Ak gülüm gülüm canım canım canım Elif'in hecesinden gündüzün gecesinden Bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden Yoluna canımız Canımız Balım sultan Olsun size Kılavuz Amasya'da Pirim kaldı yanınız Var git Durnam haber getir Pirimden Ak ah, gülüm gülüm canım Canım canım Elif'in hecesi var, gündüzün gecesi var. Firdevs'in alazında Ali'nin bahçası var. Ak ah, günüm günüm canım canım canım. Elif'in hecesi var, gündüzün gecesi var. Firdevs'in alazım bu türkü vesilesiyle de Aşık Hüseyin'e uzun ve bereketli bir ömür diliyorum. Dayılarımdan birinin gençliğinde çokça arkadaşlık ettiği, işrette bulunduğu bir aşık, ben de kısa da olsa tanışma fırsatı buldum. Ancak bir işrettelerdi ve misafirleri vardı. Israrla davet ettiler ama muhabbetlerini bölmek istemedik. 70 yaş civarındadır Aşık Hüseyin. Ama maşallah Kaya gibi gerçekten işret ve muhabbet demek ki genç tutmuş kendisini. Bu arada dayımın beni apar topar alıp götürmesi de aslında bu türküyle alakalı. Zira bu türkü yeni Belki de yaktığı bir türkü Aşk Hüseyin'in ve dayım sosyal medya kullanmaz bilgisayardan hiç hazı etmez telefonda zaten takozdur. Dolayısıyla yeni yeni türeyen türkülerden pek haberdar değil. Kendisi bağlama çalıyor eski türküleri çok iyi biliyor ama bir bayramda köye giderken bağlamamı da yanımda götürmüştüm. Dayım çünkü çok metetse de onun bağlamasında iş yok ne yazık ki. Nasıl olsa dinlemiyor programı rahatça konuşabilirim. Bu türkünün daha 2 3 ölçüsünü çalmışken masanın başında oturandayım. O Aşk Hüseyin'in tavrıya dedi. Ne bu türkü dedi ben hiç bilmiyorum dedi. Dedim böyle böyle Aşk Hüseyin'de Erdel Erzincan derledi son yıllarda çok meşhur oldu diye. Hemen beni kaptı Akarçay'a götürdü. Ama dediğim gibi misafirleri vardı, işrettelerdi. Bölmek istemedik. Umarım gelen yıllarda Aşk Hüseyin'den feyz alma şansım olur. Hasbel kadar Duyar ve işitirse bu yayını da kendisine saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum bu vesileyle. Şimdi sırada Sedat Boyraz'ın Didarı Aşk isimli albümünden dinleyeceğimiz bir türkü var. Türkünün sözleri dedem oğluna, müziği Sedat Boyraz'ın kendisine ait. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde akıyor. Türkünün ismi ise Gülüseyran. Beyran bağlarında gezerken Gözlerime mahitaban göründü Tahmin ettim aşığın öldürmüş Eller yalın kılıçkandan göründü Tahmin etti, aşığın öldürmüş. Eller yalın gılıç kandan göründü. Karşımda kaşların çattığı zaman, Pervaz vaz kırıp samak tuttuğu zaman. İlk bahar ayları bittiği zaman Lalesi sümbülü reyhan göründü İlk bahar ayları bittiği zaman Lalesi sümbülü reyhan göründü çeşmesinden kalmak ister çıksalın sevdiğim cemalin göster herkes sevdiğinden mahitap ister üstün aşıklara seyran göründü Herkes sevdiğinden mahitap ister Hüsnün aşıklara seyran göründü Dedem oğlu Erkan nizamdan aşma Özünü bilenin yanından şaşma Varıp bir kötü'nün suyuna düşme Akıl başta mihman göründü Varıp bir kötü'nün suyuna düşme Akıl başta mihman göründü Bu hafta herhalde tatilin gevşekliğiyle de olsa gerek çok konuşmuşum. Size dinletmek istediğim 3 türküyü listeden çıkartmak zorunda kaldım. Zira süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ve bu sebeple doğrudan programın sonuna ayırdığımız bölüme geçeceğiz. Perişan Güzel'den türküler dinleteceğim sizlere bu hafta. Bunlardan ilki sözleri Ali Haki Edna'ya yani Gedai Baba'ya ait olan bir türkü ve perişan güzel kaynak kişisi muhtemelen de bestecisidir. Bir Maraş türküsü bu. İsmi ise sevdiğim esrarı nuru cemal'in. Sevdiğim esrarı nuru cemal'in. Görüp meftun olayın olayın naşıklar sun <gülüyor> Kıymet-i yer yar bezmi bir salın Özcanını viran viran sadıklara sun Sadıklara sun Ülpünün Zenciri Yer Yer Divanelerden Leplerinin Zevki Zevki Mestanelerden Şem'i Sarın Fervanelerden Ateşi hicringle Yanıklara Suy ...yanıklarsın. Şem'i ruh, sarın yar yar, fervanelerde yiydi. Ateşi hicrinler, yanıklarsın. Benim efendim, benim sultanım, benim. Edayı var evdayın aman bu Kimdir ıhya ah edan mı hey imam edin bu hayatı Aşk meyinin bir şeyden Aşk yıklara Bu arada Perişan Güzel de Afşinli. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi ondan dinleyeceğimiz ikinci türküde sıra. Bu türkünün ismi ise Yine Efkarlandı Divane Bülbül. Yine Efkarlandı Divane Bülbül Yine Efkarlandı Divane Bülbül Tesellit magay gül gül miyorum? Kafeste çayını yaralayın mı? Melhemin süre can gelburun miyorum? Heyvah heyvah heyvah vah heyvah Ahu oh, yemez dağların başı. Ahu oh, yemez kandır dağların başı. Neler garip, garip durdurmaz eşi. Mahallakta durur gülmüş mühküşü. Yürülmüş kumla kay dalgırılmış. Yürümüş kurmada dağ Eriva kazayın oldu da harim yazın Eriva kazayın oldu da harim yazın Hesvidi sayın oyna işe bırakamazın Dosta iletme kayın aşkın yazın Esmez badeyse sabah bulunuyor Heyval heyval heyval hey hey hey hey hey <gülüyor> Kesik badi sabah il Bu <Gülüyor> sefil peyir şam durda da gezel alver gözlerinden hilal aslan Alim dalga cozmüşler ya da güzel şıkarip günlüm Eylül bölünüyor, da şıkarip günlüm Eylül Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Gürkan Sarıgül'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. dan dile titreşimler. Azelya Andesuna Emre Dağtaşoğlu. Desteği için açık radyo deneyicisi Gürkan Sarıgül'e teşekkür ederiz.